Merhaba, Biz Sözküçün programına daha hoş geldiniz. Ee, bugün Eğitim forum Girişimin iyi örnekler konferansından Cumartesi günü gerçekleşen bu konferanstan ses sesleniyorum. Ee, adım Cem. Ee, bugün e, Sözküçün programına Ladik Gençlik ve Çocuk Orke Çocuk Korusu e, konumuz ve 30 kişi artı ben <gülüyor> ortalarında durmak suretiyle sizinle bu program çekiyor olacağız. E, kendileri Samsun'un Ladik ilçesinden geldiler ve e, burada aslında iyi örnekler konferansının e, ilk açılış e, aşamasında bir e, hatta 4-5 tane şarkı söylediler ve kulaklarımızın pasını sildiler açıkçası. E, şimdi onlar onlara mikrofonu uzatacağım. Biraz bize koroyu anlatacaklar, biraz kendilerini anlatacaklar e, ve sohbetimiz bu şekilde devam edecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim adım Ömrücan Çürük. E, e, Ladik'te, Ladik'te okuyorum. Tayyar Paşa Ortaokulu. Orta e, bu konunun e, daha başından beri olmayabilirim ama bu sene geldim koroya. E, bu konu ladiyi temsil ediyor. Biz de Ladi temsil ediyoruz. Hı hı. E, e, söyleyeceklerim bu konuya. Tamam bir devam edelim. Adım Erayi, soyadı Ertaş. Tamam. Ladik Tayyar Mehmet Paşa Ortaokulu'nda okuyorum. Koro'ya bu sene katıldım ve ilk konserimi verdim. Çok mutluyum. Adım Okan, soyadım dönmez. Ladik'te yaşıyorum ve Ladikliyim. Koro, koro'daki bu ikinci senem. Koro'da bu senede çok iyi çalıştık. Çalışmalar, çalışmalarımızı sürdürdük. Güzel bir konser verdiğimizi düşünüyorum. Seyirciler de memnun oldu. Bunun için memnunum. Adım Sedef, soyadım Başlı. Yüzüncü yıl ortaokulunda okuyorum. Bu Koro'nun Koro'daki üçüncü senem. Çalışma sürecimiz <gülüyor> çok zordu geçse de bu konseri verdik. Peki Koro'nun çalışma süreci nasıl gerçekleşiyor? Çalışma sürecini... Hızla devam ettirdik hep. Çünkü e, çalışarak olur bu işler. Hı hı. Zor da olsa işte e, çal çalışarak başa başardık. Daha çok şeyde başarabil başarabileceğini düşünüyorum ben çalışarak. Nerede çalışıyorsunuz mesela? Yüzüncü e, yıl ortaokulunda toplanıyor herkes. Hı hı. Belirli saatlerde, belirli günlerde. Öyle iki saat, iki buçuk saat boyunca ...şarkılar söyleyerek, sesimizi açarak çalışıyoruz. Hı hı. Böyle. Peki. Sıradan Peki. devam edelim. Benim adım Gökçe Aksoy. Bu koruda dört yıldır bulunuyorum. Ve Akpınar Anadolu Öğretmen Lisesi'nde okuyorum. Yani lise birinci sınıftayım. Koru hakkındaki düşüncelerim ise... ...bu yani çok severek katıldım. Ve hala daha hani hiç ayrılmayı istemiyorum. Eğer bu projede devam edecekse hani her zaman arkasındayım. Tamam. Ben İrem Umarım Sancır. devam eder. İnşallah. Ben İrem Sancıt, Ladik Tayyar Mehmet Paşa Ortaokulu'nda okuyorum. Koroda 3 yıldan beri bulunuyorum. İlçemiz ilçemiz merkezden 80 kilometre uzaklıkta ve zor şartlar altında bir araya geliyoruz. Herkes farklı yerden, köylerden. Ee, ama biz e, hani zor başardık. Burada anlatmak istediğimiz de bu. Böyle bir e, ilçede bu oluyorsa yani. Hı hı. Diğer yerlerde de olur. Peki. Adım Avva, soyadım Temiz İşler. Yüzüncü Yıl ortaokulunda Okulu'nda okuyorum. Ee, bu korona olmaktan mutluyum. Ee, her Sık sık çalışıyoruz. Ee, zor bir araya geliyoruz. Bazen e, erteleniyor. Hı hı. E, Bazen çalışmalar aksıyor senin söylediğin üzere anlam ee, kadarıyla. Bazen bahne böyle yağmur oluyor, hı hı. kar yağıyor, hani köyden gelenler de oluyor. Hı hı. Onlar gelemeyince mecbur olmuyor ya. Yani. Bazen böyle. Verdim. Ama buna rağmen bayağı konser verdiniz. Verdiniz, verdiniz. Kaç tane verdiniz? Aklınız Ver, söylüyor musunuz? Geçen sene Samsun'da da vermiştik. <gülüyor> Samsun, Aa, Samsun Atatürk Dünya? Kültür Merkezi. Merkezi'nde verdik. Akpanar'da e verdik. İlk konserimiz. İlk konserimizi aslında Akpanar Andoropman Lisesi'nde verdik konferansında. Sonra e, Samsun Atatürk <gülüyor> Kültür Merkezi'nde verdik. Üçüncü konserimiz de burası. Evet, İstanbul'da e sanırım İstanbul'da zirveye çıkmış şeker. durumdasınız. Evet. E Peki devam edelim tekrar sıradan. Adım Melike, sonradım Mertaş. 100. Yıl ortaokulunda okuyorum. Ee, Koray'a katılırken arkadaşlarım da katıldığını duydum ve kendime katılmak istedim. Yani Ufk Hoca ile beraber çalışmalarımızın e, olmasını istedim. Ee, biz şey yapamayacağımız bir şeyi e, yani kolejlerin yapamayacağı bir şeyi <gülüyor> başardık. Bizim yaptığımız zorlukların altında çalışmalar yani çok çok uzun sürdü. <gülüyor> Peki, sıradaki arkadaşımız. Ben Ülkü Sulova, At Atara Mehmet Paşı Ortaokulu'nda okuyorum. Koroya katıldığım için çok mutluyum. Tamam, teşekkür ederim Ülkü. Ee, merhaba, ben Binnazsever. sever Dolar Öğretmen Lisesi'nde okuyorum, 11. Evet. sınıfın. Hani koru hakkında konuşulmak gerekirse aslında birçok şey konuşulabilir. Hani burada bulunmamız bile bizim için çok büyük büyük bir mutluluk yani koru hakkında değil de ben çocuklar hakkında bir şey söylemek istiyorum hani insanlar toplumda mesela 18'e kadar çocuk olarak bakılıyor ben 17 yaşındayım ve çocukluğun sonuna doğru yaklaşıyorum hani buradan çocuklar da söyleyeceğim tek şey doya doya bir çocukluk geçirmelerini yani istiyorum ...arkalarına baktıklarında çok güzel şeyler yapmışız diyebilmelerini biz bugün yaptık. Hı hı. E, senden de böylece bir direkte almış olduk e, bizi dinleyen e, dinleyicilerimiz açısından. Çünkü bizim çocuk dinleyicilerimiz de var aslında dinleyen. E, ben şey de merak ediyorum, e, abisi, kardeşi olanlar var mı? Evet. E, ona önerir miydiniz böyle bir deneyimi? Ee, Önerirdik ama e, ses de güzel olsaydı tabii. Ki. Ses de güzel olsaydı. Peki şimdi bunu hemen şunu merak ettim. Yani şarkı söyleme için sesin güzel olması gerekiyor mu? İlla yani bir yerde. Bir yerde gerekiyor. Biraz çalışmak gerekiyor galiba evet. öyle mi? Peki tamam. Tekrar devam edelim. Adım Buray, soyadım Bayır. Tayyar Mehmet Paşa Orta Okulu'nda okuyorum. Bu Koro'da üçüncü sene. Koro'da olduğum için çok mutluyum. E, Koro bana ne kazandırdı? dersek, Koro bana e, mutluluk kazandırdı. Ben, e, Benim fazla kendime özgüvenim yoktu. E, özgüvenim yerine geldi diyebilirim. Diyeceklerim bu kadar. Tamam. Ee, şimdi küçük bir ara verelim çünkü daha sanırım 15 kişiyle daha tanışacağız. <gülüyor> yani normal e, koro'nun e, bir yarısını da şu anda tanıştık ve arada fikirlerini de öğrendik. Şimdi bir müzik arası veriyoruz. E, kendilerinin e, söyledikleri bir şarkıyı koyuyoruz. Ardından tekrar sizinle beraberiz. <gülüyor> Evet, tekrar hoş geldiniz. E, Ladik gençlik ve çocuk korusun e, şarkısını dedik beraber. E, ERG'nin yani Eğitim Reform Girişiminin İyoniklar Konferansında e, koro olarak a, e, açılışı yapmışlardı ve şimdi biz de programımıza onlarla yani 30 kişilik koro ile beraber devam ediyoruz. E, en son Resul ile kalmıştık, Resul'la tanışıyorduk. E, programın ilk aşamasında da biz zaten. E, ...koro ile ilgili ve çalışma ile ilgili bir şeyler anlatmışlardı. Hoş geldin Resul. Hoş bulduk. Benim adım Resul Ökte. Tayyar Mehmet Paşa Ortaokulu'nda okuyorum. Sekizinci sınıfa gidiyorum. Hı -hı. Tamam. Adım Eren, soy adam aldı kaçtı. Beş senedir bu koro'da yer almaktayım. Yani beş senedir de eğlenceli ve zevkli geçti. Bu zamana kadar başarılar ve tecrübeler elde ettik. Hı -hı. Hala da devam edecek yani. Hı -hı. Peki hayatımda neler değiştirdi bu koroda olmak? Ya, hayatımda neler değiştirdi? Müziği olan sevgim falan yani. Bayağıdır eğlendirdi beni. Benim adım Seyda Ahmet, soyadım Özkan. Ladik Tayyar Mehmet Paşa Ortaokulunda okuyorum. Hı -hı. Yaşım 14. Peki seni hayatla neler değiştirdi koroda yer almak? Koro Ve mutlu musun burada olmak? Daha sosyal olmamı sağladı. Hı -hı. Arkadaş çevrem genişledi. Hı -hı. Daha e, yani konuşkan birisi oldu. Hı -hı. Peki bütün gruba soruyorum. Ee, mesela Kore'ye başladıktan sonra enstrümanlara ilgi duymaya başlayan, müzik enstrümanlarına ilgi duymaya başlayan var mı? Ee, evet. evet herkes evet. neredeyse. Tabii siz göremiyorsunuz yani, sevgili dinleyiciler değil. ama. ...bayağı parmak kalktı. herkes enstrüman çalıyor mu peki? Ben çalıyorum. Herkese de çalabiliyor. Aslında biz bu korodan bir müzik grubu... vesaire ...gibi şeylerde ortaya çıkartabiliriz değil mi? Yani biraz daha şey yapsak. Peki... ...o zaman... ...şöyle bir yerden devam edelim. Sen tutmak tanıtmak ister misin? Adım Murak Belçinli... Tayyar Mehmet Paşa Orta Okulu'nda okuyorum, 7. sınıfa gidiyorum, 13 yaşındayım. Koroyu seviyordum, hı hı. yani iki senede bir korodayım. Müzik söylemeyi çok seviyorum. Hı hı. Yani... Peki. Ben Mert Balcı, 100. yıl Orta okuyorum, 7. Hmm. sınıfa 13 yaşındayım ben de. Peki. <gülüyor> Mert yine sana söyleyeyim. Ee, buraya geldiğin için mutlu musun, memnun musun? Evet çok mutluyum. Eskiden böyle bir koroda olup İstanbul'da konser vereceksin deselerdi inanmazdım İnanmazdım. Yani. Oraya kadar iş e, büyür mü? Evet. Bilemiyordum. Ee, ne zaman geldiniz İstanbul'a? İstanbul'a iki gün önce geldik. İki, i̇ki gündür o zaman böyle bir gezme durum da var galiba değil mi? Yani geldik, evet, önce... gece geldik. Hı -hı. Aslında dün sabah geldik buraya. Hı hı. Minya Türkiye gittik. Minya Türkiye gittiniz. Peki yani. e, daha buradasınız herhalde. Akşam, akşam, akşam dönüyor musunuz? Evet. Yarın memleketteyiz. <gülüyor> yarın memleketimiz Ladik'teyiz. <gülüyor> ama aslında okul iki gün sonra başlıyor galiba ama e, siz çalışmalar için mi tekrar dönüyorsunuz? Pazartesi. Yani ya, yarın pazar ama. Hı, yani bir gün önceden gidiyorsunuz. Evet. Dinlenmek için. Dinlenmek için. İstanbul Tunesi biraz yordu galiba. Otobüs yani, yani, yani. yorucu. Otobüs yorucu. Peki. Devam edelim. <gülüyor> ben, ben de Göktürk olarak İki senedir bu korodayım. Yedinci sınıfa gidiyorum. Hı -hı. Diğer arkadaşım gibi ben de 13 yaşındayım. Yani koru benim için mesela ben önceden daha mesela yani arkadaşlarımla takılmazdım falan emekler bilgisayara kapanırdım. Şimdi Hı -hı. arkadaşlarımla geziyorum. Eğleniyorum. Hem daha sosyal oldum. Peki. Benim adım Ali soyadım Kaşlı, Koro'da Karı oldum o çok. Peki biz de seninle tanıştığımızda mutluyuz. Adım Ezgi Bilen. Altın Tıv'a gidiyorum. 12 yaşındayım. Ee, e, Koro'ya bu sene katıldım. İlk sahnemde heyecanlı ve mutluydum. Bu geçmişteki bir... E, duygundan bahsetti. Şimdi nasıl hissediyorsun peki? Şimdi e, çok mutlu hissediyorum açıkçası koroda olduğumdan dolayı. Hı -hı. Yani öyle. Peki sizce e, şimdi Ladik aslında Samsun'da olan bir yer ama e, baktığınız zaman Ağın Doğu'da olan bir şehir Samsun ve hani İstanbul bazen e, bu tarz şeylerin yani koroların e, falan daha çok çıktığı ...bir yer oluyor. Bu anlamda biraz bir bayrak gibisiniz sizde ee, Nasıl, nereden çıktı bu fikir? Nasıl ortaya çıktı? Buna cevaplamak isteyen var mı aranızda? Bu hı, yani Nereden başladınız? Aklınıza geldi de. İsmini söyler misin? Senle daha tanışmamıştık çünkü. Ben Ayça Dönmez. E, Ladik Mehmet Kaşa Ortaokulu'nda okuyorum. Hı hı. Bu koronu... E, biz yani ben iki sene önce katıldım, aramızda üç sene önce, dört sene önce, beş ve altı sene önce katılanlar var. Aslında onlar daha iyi bilir. Hı hı. Ee, ama ben yani bu koro mesela 23 Nisan'larda biliyorsunuz e, böyle korolar oluyor. Hı hı. Orada şarkı falan söyleniyor. Hı hı. Ben arkadaşımla katılmıştım. Ee, onunla katılalım demiştik yani hoşumuza gidiyordu müzik so şarkı söylemek sonra e, katıldık tabi bu kadar büyüyeceğini tahmin bile edemiyorduk biz yani normal bir koroymuş gibi yani yine 23 insanlarda falan çıkarmışız gibi hı hı. olur diye düşünüyorduk sonra e, hayallerimiz büyüyince e, böyle gerçekleştirmek için çabaladık uğraştık hı hı. destek çıkanlar oldu bizim koro'muza onlar sayesinde buradayız. Ee, İstanbul onlar sayesinde geldik. Ve konserimizi verdik. Ben gayet Hı. mutluyum. Eminim arkadaşlarım da mutludur. Peki, 5 e, senelik daha doğrusu koroda olan bir arkadaşımız vardı. E, sen sürecin biraz daha başından beri berabersin. E, nasıl başladı? Yani bu koro fikri nereden çıktı ve e, nasıl katkılar sağladınız? Aslında ben sesim güzel olduğundan dolayı girdim bu koraya. Yani, yani hoca da seçmemişti. Ben de dememiştim hocaya. Hoca işte dedi sınıftaydık böyle aynı. Sesli güzel olan var mı dediler. Ben çıktım sa şey, sahtaya falan şarkı söyledim. Şey dedi Ben bu koru açmayı düşünüyorum dedi hoca. Girer misin dedi. Ben de hocam dedim siz nasıl isterseniz girerim dedim. Yani böyle oldu yani bayağı. Hı hı. bir arkadaşımızın dediği gibi 23 insanlarla falan programlara bayramlara çıktık. Böyle devam etti, hala da devam ediyor. Özel günlerden aslında bugün ya da evet bugün daha doğrusu özel bir gün değil baktığımız zaman yani bir milli bir gün değil aslında ama artık e, İstanbul'a veya başka kentlere gidebilecek kadar da e, senin de söylediğin gibi hayalleriniz genişlemiş durumda galiba değil mi? Peki. Devam etmek ister miyiz? Adım Doğa Yücel, Hengi Yıl Orta Okulu'mda okuyorum. Ee, bir senedir Koro'dayım. Ee, Koro'da olmak beni çok gururlandırıyor. Eğer dinleyen arkadaşların da böyle bir şansları varsa e, kullanmalarını tavsiye ederim. Hı hı. Tamam, bu tavsiyeyi de aldık böylece. Buradan devam edelim o zaman. Ben Şevval Karaman. 6. sınıfa gidiyorum. 12 yaşındayım. Bu koro iki 2 yıldır övüyorum. Bu koro sayesinde arkadaş çevrem gelişti. Yeni arkadaşlar edindim. Müziğe olan ilgim arttı. Bu koroyu çok seviyorum. Çok çalıştık. Buralara kadar geldik. İnşallah devam eder. Peki. Ben sınav sancı Tayyar Mehmet Paşa'yı okulunda okuyordum. Ee, bu konu e, çok zorluklara rağmen e, çalışmalarımıza devam ettik. Bazen gelme oldu. Ben ablamla buradayım, koradayım. Ee, bazen yağmur yağdı, zor, zar zor gelebildik. Ama yine de çalışmalarımıza devam ettik. Hı hı. Ee, bundan dolayı da mutluyum. Peki. <gülüyor> ee, adım Ezgi Boyer. 7. sınıfta okuyorum. E, müzikle aram oldukça iyi. E, Koroya da e, işte, 3 senedir veriyorum. E, konserlerimiz e, oldukça güzel tepkiler gösteriyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Daha çok çalışmamıza yöneltiliyor. Hı hı. Ve onun zevkiyle de mutlu oluyoruz. Peki. Adınsinay Yunar. Bizimle otorite kurduğum. Sen de koroya daha yeni katılmışsın da basından merakımız gibi hissediyorum. Çok mutluyum. Peki. Seninle düşünemedik. Biz de hoş geldin buraya ve biz de hepinize tanıttığım için aslında ben çok mutluyum. Şu an herkese tanıştık galiba. Böylece <gülüyor> <gülüyor> Seyt çıkarmak istemeyen arkadaşlarımıza aç herkesi tanışmış olduk. Ee, Yalnız fark ettiyseniz herkes cüm, cümlesinin sonunda mutluyum ifadesini kullanıyor. Hı -hı. Yani şöyle bu konuda yer almak hani nasıl söylediyim? Herkes istediğini hani isteyen buraya gelmiş hani zorlama işi olmamış herkes. Mutlu Gönüllü bir işi şey yani. Yapıyor. Hani. Hı hı. Yani bizi dinleyen arkadaşları da sesleniyorum hani herkes mutlu olacağı işin arkasından kursun Yani bizim gibi. Evet bugün Ladik Gençlik ve Çocuk Orkestrası ile beraberdik. E, kapanışta da e, siz dinleyicilerimize şöyle bir jest yapmak istediler ve e, bir dörtlük okuyacaklar canlı canlı burada. Ardından da e, bu dörtlüğün devamı olan yani bu şarkının devamı olan şarkının konser kaydını denemeye devam edeceğiz zaten. Ben çok teşekkür ediyorum Hepinize katıldığınız için Umarım daha çok İstanbul'a gelirsiniz ve Bir gün sizi stüdyoda ararız Çünkü böyle ses kayıt kayıtçılarıyla işte biraz böyle Zorlanabiliyoruz teknik aksaklıkları olabiliyor Ama stüdyoda daha iyisini yapabiliriz herhalde O zaman Haftaya görüşmek üzere Söz sizde <gülüyor> Yana yana